Bir mümin rahatsız olduğu vakitte seyyahatına kefalettir. Yahut kafirse o vakit azabı tacir olmuştur. Çünkü bak Kur'an-ı Kerim'de Sen zalimleri ölüm anını görürsün. Onların yüzlerini ve arkalarını vurarak bu kadarını kazırırız diyor. Azapları tacir olur. Halbuki azap, mademde kabirle başlar iş. Ama kafirlerin azabını Allah tacir eder zalimleri. Daha evvel daha azabı. Bir mümin rahatsız olduğu vakitte o müminin hadise sabittir, onu hoş karşılarsa sabr-ı Allah onu görmüş kıyamette hesaba çekmekten hayal ederdi, hadisi kutsiydi. Canına, malına, evladına biz tebeccüh ederiz diyor, o da onu hoş karşılar diyor, o vakitte onu biz mahkemeye için beraber hesaba çekmekten hayal ederdi, asla Allah, hadisi kutsiydi. Enbiyaullah'a ve emniyaullah'a gelen şekerat-ı mevt'ünün uzunduğu, onların derecatının âli olması.